Osmanlı sarayında ve tebaasında Ramazan gelenekleri 11 ayın sultanı Ramazan Osmanlı döneminde heyecanla beklenirdi. Ramazan'ın habercisi hilali müjdeleyenlere 150şer kuruş verilirdi. Ve zimem defteri Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vs. dükkanlarına girer, onlardan zimem defterini yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekununu yaptırıp silin borçlarını. Allah kabul etsin der, çeker giderlerdi. Borcu ödenen borcunu ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Yüz. Yaz tatilleri üç aylarda olurdu. Cerre çıkmak Ramazan geleneklerinden birisiydi. Osmanlı Devleti'nde medreselerde yaz tatilleri üç aylarda verilirdi. Bu tatillerde seçilmiş medrese talebeleri hem kendi bilgilerini pekiştirmek hem de dini konularda halkı aydınlatmak için imparatorluğun farklı bölgelerine gönderirlerdi. Bu gönderme olayına cerre çıkmak denirdi. Medrese öğrencileri için cerre çıkmayı bir noktada bugünkü üniversitelerin staj eğitimleri gibi anlaşılmasında da bir sakınca yoktur. Evet, iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Osmanlı'da, Ramazan'da halk eşine, dostuna iftar vermeyi büyük bir ibadet kabul eder. Misafir ağırlamak için çırpınırlardı. Ramazan boyunca, iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Böylece yolda kalan ve ihtiyacı olan herkes, istediği eve girer, iftar sofrasına dahil olurdu. Bunun için tanıdık olmaya gerek yoktu ve iftar için gelenin kim olduğu da asla sorulmazdı. Evet, Arife çiçeği. Osmanlı'da bayramların bir hasa çocuklar için ayrı bir yeri vardır. Bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara arife çiçeği denilirdi. Osmanlı'dan gelen arife çiçeği kavramı bayramdan birkaç gün önce yapılan alışverişin ardından çocukların sabırsızlanarak giysilerini bayramdan bir gün önce yani Arife günü giyerek dolaşması olarak tanımlanırdı. Evet, Osmanlı'da bayram. Osmanlı'da bayram, sultanın bayram namazı için camiye gelişiyle başlardı. Namaz sonrasında saraya dönen padişah, önce annesinin elini öpüp ardından diğer aile efradıyla bayramlaşırdı. Padişah bayram tebriğinin ardından güzel işlemelik keselerle çocuklara para saçarak onları sevindirirdi. Evet. Yürüme adamı. Merdivenden çıkarken erkek arkadan gelirdi ki hem vücudu ifşa olmasın hem de hanımı düşerse tutabilsin diye. Aynı sebeple merdivenden inerken yine erkek önden inerdi yolda küçük büyünün önünden yürüyemezdi evet kahvenin yanında su verilmesinin nedeni ise kahvenin yanında su gelirdi şayet misafir toksa önce kahveyi alır Aksa suyu alırdı ona göre ya yemek sofrası hazırlanır ya da meyve ikram edilirdi. Evet, kapı tokmağı. Kapıların üstünde iki tokmak olurdu. Biri kalın, biri ince. Gelen bayansa kapıyı ince tokmakla vururdu. Evin hanımı kapıyı ev haliyle bile açardı. Erkekse kalın tokmakla kapıyı vururdu. Evin hanımı kapıyı ya örtünüp açar ya da bir mahremi, kocası, oğlu vesaire açardı. Evet, pencerenin önüne koyulan çiçeklerin anlamı ise, pencerenin önünde sarı çiçek varsa bu evde hasta var, evin önünde hatta bu sokakta gürültü yapma anlamına gelirdi. Pencerenin önünde kırmızı çiçek varsa, bu evde gelinlik çağına gelmiş bekar kız var. Evin önünden geçerken, konuşmalarına dikkat et ve küfür etme anlamına geliyordu. Evet, Osmanlı'da yüzyılın başında giyilen kavukların şekli ve cinsi herkesin sınıf ve mesleğine göre değişirdi. Kavuğun şekline bakarak, o kimsenin mensup olduğu sınıf herkesçe tanınırdı. Böylece kavukların her biri bir sınıfın adeta alameti farikası haline geldiği için bir kimse bir başkasının giydiği şeyi giyemezdi. Evet, Osmanlı'da kahvehaneler mi? Mahalle kahveleri günümüz kahvelerinden farklı olarak ilmi, edebi konuşmaların, tarih sohbetlerinin yapıldığı ve hatta şiir ve manzumelerin okunduğu, hikayelerin anlatıldığı, bilmeyenlerin, bilenlerden istifar ettiği yerlerdi. Evet ve diş kirası. Diş kirası mı eski Ramazanlarda, iftara gidilen saray ve konaklarda misafirlere verilen hediyeler için kullanılan bir tabirdir. Mesela Osmanlı Devleti'nde mükela ve devlet ricalinin saray ve konaklarında her akşam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir gelenekti. Bu iftarlarda misafirlere ve özellikle fakirlere yemekten sonra diş kirası adıyla para ve çeşitli hediyeler dağıtılırdı. Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmed'in vezire azamı Mahmud Paşa'nın tertip ettiği ziyafetlerde pilav içine altın paralar koydurdu ve bu paralara yemek sırasında onları bulanların sahip olduğu da belirtilmektedir. Bu uygulamanın vezirlerin zenginliği. Ve cömertliklerinin derecesini etrafındakilere ve halka gösterme amacı taşıdığı da söylenebilir.